Şişman Marya Ivanovna'nın arkasından küçük bir misafir odasına girdi. Bitişik odadan gelen çocuğun sesi ruhuna bir bıçak gibi saplandı. Bu ses ona öyle iğrenç, öyle çirkin gelmişti ki. Marya Ivanovna af dileyerek bitişik odaya gitti. Ev sahibesinin orada çocuğu nasıl susturmaya çalıştığı işitiliyordu. Çocuk kustu. Marya Ivanovna da geldi. Bu onun çocuğu. O da şimdi gelir. Siz kimsiniz? Ben mi? ben tanıdık. İyi isim şimdi gideyim de. Birazdan gene gelirim. diyerek Mihail Ivanoviç gitmek üzere ayağa kalktı. Onunla karşılaşmak için hazırlanmak ne kadar ıstırap vereciciydi. Aralarında bir anlaşma olabileceği de imkansız görünüyordu. Henüz kalkmış gitmek için arkasını çevirmişti ki merdivende hafif, hızlı ayak sesleri duydu. Liza’nın sesini tanıdı. "Marya Ivanovna, ben yokken baharmadı ya?"